Herkese mutlu günler. Açık radyo 949 Balık Gözündeyiz. Geçtiğimiz hafta Balık Gözünde oyuncu ıı, ve eski Şehir tiyatroları eski genel sanat yönetmeni Orhan Alkaya ile konuşmuştuk. Şehir tiyatrolarında bir yönetmelik değişikliği söz konusu ve bununla ilgili belediyede ve onun dışında oyuncular da karşılıklı e, atışmalar sürüyor belediye ve oyuncular arasında. Bugün şehir tiyatroları oyuncuları sokaktaydı ve sadece şehir tiyatroları oyuncuları değil aslında bu sanata yapılan bu müdahaleye ses çıkarmak isteyen herkes Taksim'deydi. Bununla ilgili bir kayıt dinleyeceğiz ee, hem basın açıklaması olacak o kayıtta hem de oradan sesler olacak oyuncularla konuştuk. Bu tek tek konuştuğum oyuncuların ismini de birazdan sayacağım ama onun öncesinde yine bugünle ilgili konuşmamız gereken başka bir şey var ki o da 24 Nisan 1915'in yıl dönümü. Akşam bununla ilgili başka bir etkinlik Durde'nin bir yürüyüşü olacak Taksim'de. Saat 19:15'te başlayacak bu yürüyüş. Ee, Durde'nin yaptığı çağrıdan birazcık bahsedelim. Ee, 24 Nisan 1915 bu topraklar için çok acılı bir tarihtir. Anadolu Ermenilerinin yok edilmeye başlandığı tarih. Yerlerinden, yurtlarından zorla sökülerek sürülen, öldürülen Ermeni yurttaşlarımızı anmak için insani bir ödevdir. 97. yıl dönümünde herkesi kendi inancı ve düşüncesi doğrultusunda kayıplarımızı anmaya davet ediyoruz. Çünkü bu acı bizim acımız. Bu acı hepimizin. Irkçılık ve Milliyetçiliğe Dur'da girişimi böyle bir çağrıda bulundu. Bugün saat 19.15'te Taksim'de olacak, gerçekleşecek bu yürüyüş. Katılmak isteyenleri buradan duyurmuş olalım. Yine saat 1.30 civarı İnsan Hakları Derneği başka bir açıklama yapmıştı. Bunun da... Gelişmelerini yine basından ve açık radyodan da takip edebilirsiniz. Şimdi e, bugünkü yürüyüşe gelirsek eğer e, ilk önce Orhan Alka'ya küçük bir açıklama yaptı ardından basın açıklamasını Engin Alkan okudu yine şehir tiyatrolarından ardından e, sırasıyla oyuncularla e, konuştuk. Konuşanlar arasında Süleyman Çelebi de vardı. CHP milletvekili Süleyman Çelebi. Kendisine de mecliste neler olacağını sorduk. Ondan da kısa bir yanıt aldık. Oyuncular sırasıyla Ersin Umulu, Hüseyin Tuncel, Bahtiye Rengin, Tomris Incer, Zümrüt Erkin, Burak Davutoğlu, Neslihan Öztürk, Aslan Kandemir ve Serdar Orçindi. Şimdilik... Süremiz de dahilinde bu kadarına mikrofon uzatabilmiştik ama aslında herkesin söyleyecek çok şey var bu konuyla ilgili. Oldukça kalabalık ve coşkulu da aynı zamanda geçen bir yürüyüştü diyebiliriz. Bundan sonrası için Mayıs ayı içerisinde yine Büyükşehir Belediyesi önünde yapacakları pikniklerden yapacakları çeşitli eylemlerden söz ettiler. Bunun da detaylarını yine basın açıklamasında dinleyebilirsiniz. Evet şimdi yine bugün taksimde yaptığım ses kaydı ve sonrasında da minik röportajları dinleyelim ardından tekrar burada olacağız. <gülüyor> Üzgüncü, şahı, geleceği aydınlığı savunan herkes bugün bir karanlığa teslim olmayacağımızı söylemek için bir araya geldik. Dünyanın hiçbir yerinde hayal gücümüzün sınırsız olmaya Alana kadar sözümüzü söylemeye, her mecrada, her zeminde haykırmaya devam edeceğiz. Sanatçıları evet. Derneği'nin bildirisini Engin Alkan okuyacak. Kamuoyuna her şeyin farkındayız. 1914'ten biri ehil elledi olan İstanbul şehir tiyatrosu göz göre göre ehlileştirilmeye çalışılıyor. Dünyada herhalde ilk kez bir tiyatro. Tiyatro insanlarından arındırılıyor. Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu içinden sanatçı kovuluyor. Tüm bunlar sanatı ve sanatçıyı hizaya sokma. Ve halkın gözünde küçük düşürme gayretleridir. Bilirsin eğit bükerek hiç kimse sanat ve sanatçı ile halkın arasına nifak sokamaz. Bravo. Hedefin ne olduğunu görüyoruz. Özgür düşünceden korkmayan herkes görüyor çok sesliliği tek bir notaya dönüştürecek olan muhafazakar sanat gibi söylenler demokratikleştirilme diye sunuluyor. Sanatsal yaratı siyasi iradeye teslim ediliyor. Oysa sanat ve demokrasi hiçbir siyasi iradenin faydacı beklentilerine göre yeniden tarif edilemez. Seçilmişlerin asıl görevi Sanata ihtiyacı olan özgür ortamı sağlayacak <gülüyor> AKP'yi sunmak Onlar bunu sadece sanatçı için değil, öncelikle <gülüyor> halk için yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa sanat sessiz kalmaz. Pardon. Sessiz dayatılan yeni yönetmeliğe karşı bu kültü zeminde hakkımızı arayacağız. Yüz yıllık şehir tiyatrosu mirasını her zeminde savunacağız. Ustalarımıza, İstanbul seyircisine ve gelecek kuşaklara karşı üstlendiğimiz bu sorumluluğu ülkemizdeki ve dünyadaki tüm sanat emekçileriyle paylaşıyoruz. Hedefimiz yaratmaları yerine çağdaş ve özel bir İstanbul Şehir tiyatrosu yasasıdır. Ükemize, değerli sanat kurumlarımıza, sanatçılarımıza ve halkımıza yaraşacak olan budur. Evet, tamam. karanlığa ve karanlığı yetinceye karşıya karşı birlikte direneceğiz. Sayın Belediye Başkanı'nın ...bir canlı yayında kurum sanatçılarına yönelik sunduğu öneriyi düstur kabul ediyoruz. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Bizim işimiz tiyatro. Korkuya karşı, eski bir Korkuya karşı, olsun Korkuya karşı, Özgür Korkuya karşı, Özgür Korkuya karşı, Özgür korkuya karşı, Özgür korkuya karşı Özgür Arkadaşlar korkuya destekçilerimizi. Ee, Sabahçılar gelişimi. oyuncular sindikası, amatör tiyatro çevresi. Bravo! Komet İstanbul Komet Ankara. Bravo! Koba İstanbul Ankara. Bravo! Yazarlar Sendikası. Bravo! Süperolar. Burada. Bravo! Yazımı çok vurkaç mı? Bravo! Bede. Bravo! Edu Benedetti Karadeniz Tiyatrosu. Bravo! Warakal Şehir Tiyatrosu. Bravo! İzmir Belediyesi Şehir Fiyatları Bravo Vakboşa Belediye Fiyatları Bravo Eskişehir Şehir Fiyatları Bravo! Yeni kapı yatkısı ve van Bursa, Şimri. Denizli Sinop Bart'millerindeki asat yatçılar. Pion Sara. Otomatik mekanları ortak girişimi. Bravo. Denizli'de plastik sarmacına vermeyin. Bu ne evet, sanat, sanat var tiyatrosu? Bu sanat tiyatrosu? Türk <gülüyor> bir iş tiyatrosu? Sanat Merkezi, Abdülis Tiyatro Tiyatro Merkezi, Abdülis Tiyatro Bunlarla sınırlı değil. Şu anda ya, yani Türkiye'nin pek çıkana. çok ilinde saat 11 bir itibariyle herkes işçi <gülüyor> <karıştı sanarız gülüyor> <acaba. gülüyor> O tek belirisini aynı anda eş zamanlı olarak seçenmekte. <gülüyor> as. sızlık var. Siz ne Sizden istediğim Evet Evet. Devam. Evet. Kudrun tasip Sizden istediğim burada bulunan herkesin bir çığlıkla Türkiye'deki tüm sanatçılığı tüm destekçilerini, tüm aydınlık insanlarına sesleriyle katkıda bulunması. Ortak bir çığlık için lütfen bu açın. Bir çığlık atın. Seyirci kalmayacağız bu anti demokratik, darbesiz imniyetlere. Bravo bravo, bravo, bravo! bravo! Yakında pikniklerimizi duyuracağız. Değerli sayının yakınlarında güzel bir çayır varmış. Yakında... Separtasınızı alın gelin çağrısını e, Şehir tiyatroları yok edilemez grubundan alacaksınız Şimdi hava güzel Kino'ya doğru yürümeye çıkıyoruz Hep beraber 1 bir Mayıs'ta, bir Mayıs. bir Mayıs'ta havanlardayız 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz, bir Mayıs'ta Taksim'deyiz. Bir Mayıs'ta Taksim'deyiz. Bir Mayıs. Korkuya karşı Özgür Tiyatro Konyalı darşı Özgür Yato Konyalı darşı değişmesiyle ilgili neler söylersiniz şey çok rahatsız ediyor. Bu başlangıç benim için düşündüklerim. E buradan e, bütün sanatı ele geçirecekler. Yani benim korkum o. Yani tiyatroyla şu anda bekledik. E, bir anda uyandık ve bununla karşı karşıya kaldık. Hani yarın bize, ertesi yani gün diğerlerine. Onun için şimdiden önleminizi alalım. Hep birlik olalım. Aslında bir heykel yıkıldı. Heykelin yıkılması AKM'nin evet, açılmaması. Küçük küçük, küçük, küçük, küçük küçük başlangıçlar Yani bu ele geçirme politikası benim anladığım kadarıyla. Evet. Artıra yarın belki sinemaya başlattı. Bak Devlet Opera'da hala opera izleyemiyoruz. Koca AKP boş yatıyor. Yani baktığın zaman. hep yani İstanbul halkı ne olur destek çıksın. Ne olur gücünü göstersin. Benim söyleyeceğimi herkes söylüyor işte. arabalar siz neler söylersiniz bugün neyiz? Bu tiyatroları da bir siyasi baskı altında tutan ve yalnız kendi siyasal düşüncelerini tiyatro gibi gören yaklaşımı şiddetten reddediyorum. Bu yönetimlere gelenler yalnız kendi siyasi bu kadar dayatamazlar. Bu Türkiye halkının vergileriyle, belediyenin elde ettiği gelirler, bütün halkın verdiği vergiler, diğer yurttaşları yok sayarak onların özgür iradesine ipotek koyan yaklaşımları e, kabul etmek mümkün değil. Kendi siya, kendi tiyatrolarını, kendi oyunlarını sahneye koymuş durumdalar. Buna halkın tepkisini Doğru okumalarını istiyorum. Bir kez daha bu süreci gözden geçirmelerini diliyorum. Peki mecliste bununla ilgili bir şey yapacak mısınız siz? Tabii ki bu bu konudaki arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Orada da yasal anlamda meclise de gündeme getireceğiz. Ama ne yazık ki meclis dilinden anlamıyorlar en iyisi sokak dilidir. önce o kadar çok uzun şey var ama hiç uzatmaya gerek yok. Ee, bir yanlış yapıldı ve bir an önce buradan dönülmesi lazım. Yani bunun AKP'si, CHP'si ya da siyasi bir tarafı yok. Burada sanat adına çok ciddi bir yanlış yapıldı. Ee, çünkü çok hassas bir mecra. Herkesin yönetebileceği, uzman olmayan kişilerin daldığı zaman ne kadar tehlikede olabileceği, uygarlık halinde çok görülmüş şeylerdir. Sanatı yanlış yönetirsen çok yanlış yerlere çıkar. Bu Toplumun tümünü ilgilendiriyor. O nedenle bu yanlıştan AKP'si, CHP'si, muhafazakarı, moderncisi ele verip buradan çıkmamız lazım. Bu büyük hata. Buradan dönmek lazım. Yani gaflet ve delalet içindeler. Bunun adı da tek kelimeyle faşizmdir. Başka hiçbir şey değildir. Ben yaptım oldu. Ama olmaz. Bir de bu korkuyu ben anlamıyorum. Sanattan bu kadar niye korkuyorlar? Bunu şöyle bir herkesin sorması lazım. Korkutuyoruz biz. Sanatçılar, tiyatrocular korkutuyor. Sanattan korkulur mu? Korkulur mu? İnsanı insan yapan şeydir sanat. Daha ne de? Zümrüt Erkin'le birlikteyiz şimdi. Evet. Ee, yani sonuçta çok büyük bir kaos yaşadığımızı, bir karmaşı yaşadığımızı düşünüyorum ama bütün bunlardan, bu kaostan bir düzen çıkacağına da inanıyorum ben. Ee, yani tabii ki hoş bir durum değil. Ee, hiç sanatçılar adına, şehir tiyatrosu adına ve tüm İstanbul seyircisi adına ama işte birlik olup bence e, böyle eylemlerle sesimizi duyurmamız lazım. Ee, yine de sanatçı her zaman umut doludur. Bütün bu kararlar e, ...karmaşa düzene girecek. Biz de bunlarda bir aracı olacağız. Burak Davutoğlu'yla beraberiz şimdi Efendim. de... ...şehit yaratılarından... <gülüyor> evet. ...sizden her şey <gülüyor> Şöyle diyelim, tabii şimdi biz... E, ...biraz sıra bize geldi... ...damarımıza basıldı diye... ...biraz ayaklandık ama... ...biraz daha geniş bakmak lazım. Türkiye'de uzun zamandır... E, ...birçok yere böyle şeyler yapılıyor. Onların bir sırası var kafalarında... Şimdi de herhalde tiyatroya sıra geldi diye düşündüler ama dediğim gibi sırf tiyatroyu mahsus değil bu gördüğümüz gibi birçok yerde birçok kurumda birçok alanda böyle şeyler var ama hani bakalım tiyatroculara diş o kadar kolay geçiyor mu geçmiyor mu hep beraber göreceğiz diye umuyorum yani inşallah yaptıklarını yanlış olduklarını anlayacaklar mı hiç sanmıyorum. Böyle değiller çünkü hiç umurlarında değil ama biz onlara bunu anlatacağız diye umuyorum. Bugün harika bir gün. Beklediğimizden çok daha güzel bir kalabalık var. Her şey çok iyi olacak diye umuyoruz. Herkes bizimle olacak inşallah. Bu daha başlangıç, devamı var. Yılmadık. Şehir tiyatroları yok edilemez hala e, yani daha yeni başladık diyorum. Seyircimizi de yanımıza alırsak çok daha iyi olacak. E, seyircimizle beraber derdimizi anlatabilirsek çok daha iyi olacak. E, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. E, sonunda bizi duyacaklar. Duymak zorundalar. Sen de ile beraberiz. Ne derdik? E, bugün e, 100. yılını e, kutlayacak olan yani bu kadar köklü bir kurumun e, içeriden hiç kimseye haber verilmeden böyle dayatma şeklinde meclisten geçen karara karşı büyük bir tepki oluşturmaya çalıştık ve amacına ulaştığını düşünüyorum. Çünkü bu aslında şehir tiyatrosunun meselesi değil tek başına. Bu bir adım. Bunun herkesin gördüğünü, hissettiğini anladık burada bugün. Çünkü birçok bir sivil kuruluş, işte diğer tiyatrolar, özel tiyatrolar ve bazı partilerden de destek geldi. Çünkü herkes farkına vardı. Bu şehir tiyatrosunun meselesi değil. Bu bir adım. Bir sonraki adıma engel olmak için ve şehir tiyatrosunun özelliklerini korumak için yapılan bir gösteriydi. Ee, eğer duyulursa ne hala duyulmazsa eylemlerimiz e, artarak ve şiddetlenerek devam edecek. Bizden de destek bekliyoruz. Çünkü bizim için önemli olan kamuoyu desteği. Bizim kimseye, başka hiç kimseye ihtiyacımız yok. Önemli olan bu. Evet Açık radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Bugün Taksim'de Oyuncuların gerçekleştirdiği basın açıklamasını dinlediniz. Balık Gözü'nde iki haftadır oyuncular meselesini konuşuyoruz. Ee, şehir tiyatrolarında neler olduğunu konuşuyoruz aslında. Ama genel olarak oyuncuların da düşündüğü şey şu yöndeki aslında bu mesele sadece oyuncularla sınırlı kalmayacak. Sanata yapılmış bir müdahale ki bunun örneklerini de çok daha öncesinde görmüştük. Yine AKM, emek sineması, yıkılan heykeller ve bunun benzeri gibi şeyler. Ee, o yüzden bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Yine bu sanata yapılmış bu müdahale ile ilgili bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde bizi nasıl gelişmeler bekliyor. Bugün e, bu yayın döneminin de son programı aynı zamanda. Evet balık gözü bundan sonra salı günleri saat 16'da ve 2 haftada 1 olacak. Yine devam edeceğiz konuşmaya. Programı Barış Manço'dan Kazma ile kapatıyoruz. Şarkının küçük bir bölümünü dinleyeceğiz. Teknik Masada Volkan Ağar vardı. Ona çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Jingle'ım içinde Erdemcan bana destek olmuştu. Ona da teşekkür ediyoruz. Balık Gözü'nün bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çerse, kusura bakmayın bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyeceğim o ki kişi yetinmeli yaşam dediğin kısacık bir çizgi namus şeref onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Hav bu komşu yakaz görülür dersen kals gele al yerden